Bilmediğin gündeminden daha merhabalar sevgili açık radyo dinleyicilere. Bugün yayınımızda işçi sınıfı eylemleri raporu 2021 üzerine söyleşi olacağız. Rapordan öne çıkan başlıkları Emek Çalışma Topluluğu ve raporun hazırlayıcılarından Betül e, Koca aslan ve Deniz Sert e, bizlerle paylaşacaklar yayınımızda. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. E, hoş geldiniz. Ediniz. Hoş bulduk. E, Dilerseniz işçi sınıfı eylemleri raporları e, nasıl yola çıktı, genel çerçevesi nedir, e, amaç nedir e, diyerek bir çerçeve sorusuyla sohbetimize başlayalım. E, evet söz sizde. Evet. Merhabalar, ben Deniz, Emek Çalışmaları Topluluğu'nun başlangıcından beri üyesiyim ve bu işte direnişleri, takipleme ve raporlama faaliyetini de başından beri yürütmekteyim. Kısaca amacımızdan bahsedelim. Biz yola çıkarken aslında bir bu alanda bir durum tespiti yapmak için genel bir toplantı yaptık. Sonrasında bir araya gelen gönüllülerle bu işi daha rahat oturabileceğimizi düşündük. Esas amacımız, ya yani pratik olarak esas olarak amacımız bu alanda bir boşluk var. Yani Türkiye işçi sınıfı genel anlamda ne yapar? Nasıl direnir? Hangi talepleri ortaya koyar? Gibi sorulara böyle sistematik ve niceliksel bir yanıt üretebilecek sınıfın bilgisini ortaya koyabilecek bir e, çalışma olsun istedik. Tabii ki ilham aldığımız, e, bunu önceleyen çalışmalar çalışmalarda vardı. İrfan Kaygısın discard'a yaptığı 2014 e, yılını, 2013 ve 2014 yılını kapsayan çalışmalar vardı. Biz biraz oradan phase alarak e, e, şeyi kapsamını arttırdık, biraz derinleştirdik e, diyebiliriz. Biraz böyle sendikalara bu anlamda payanda olmak ürettiğimiz bu bilgiyle. Bir de e, sanırım e, emek meselesiyle ilgilenen kamuoyuna da e, şu anlamda dikkat e, kesilmesini sağlamak. Yani Türkiye'de bir işçinin sınıfı mücadelesi hala daha devam ediyor. Evet güçsüzleşti, evet emeğin kurumları da eskisi kadar e, direngen değil. Fakat yine de mücadeleler... E, Ka kayda değer bir şekilde, kayda değer bir e, toplamda devam ediyor. Bunu göstermek istedik. Ve tabii ki emek meselesiyle ilgilenen kurum ve e, kişilerin de istifade edebileceği e, yıllık bir e, veri oluş oluşturalım istedik. Evet, e, peki e, geçtiğimiz günlerde son rapor da açıklandı. Biraz da bu rapor üzerine konuşacak olursak. Neler söylemek istersiniz? Yeni tespitler neler? Merhaba. Ben öncelikle 2021 raporuna geçmeden bir raporun e, temel kavramlarına değinmek istiyorum. Belki daha anlaşılır olur dinleyenler için de e, ya da rapora bakmamış olanlar için. E, aslında raporda bizim asıl odaklandığımız belli eylem tipleri var. Belli eylem vakaları var. Yani 2 üç e, farklı eylem vakasına odaklanıyoruz. Raporun e, tamamında Bunları biraz açayım. Ondan sonra 2021 e, vakalarına daha detaylı bir şekilde gireriz. İlki iş yeri temelli eylem vakası. Bundan kastımız bir iş yerindeki sorunlara ya da işte taleplere dair işçilerin, e, o iş yerinde çalışan emekçilerin yaptığı düzen örgütlediği eylemleri, eylemleri iş yeri temelli eylem vakası olarak adlandırıyoruz. E, tabii bir eylem vakasının içinde birden fazla tekil eylem yapılıyor genel çoğunda. Bunları ama biz aynı sebeple yapılan eylemleri, e, tekil eylemleri aynı eylem vakası alt, altında kodluyoruz. İkincisi genel eylem vakası. Genel eylem vakasından da kastımız e, daha çalışma hayatına ilişkin daha genel taleplere ya da daha işçilerin e, politik taleplerini dile getirdikleri eylemler. Örneğin asgari ücrete dair, kıdem tazminatına dair eylemleri ya da 1 Mayıs eylemlerini genel eylem vakası olarak kodluyoruz. Üçüncüsü de daha az olarak gördüğümüz dayanışma eylemleri. Bir grup işçinin başka bir işçi mücadelesine dayanışmak için gidip gerçekleştirdiği ya da kendi iş yerinde dayanışma amaçlı gerçekleştirdiği eylemlere dayanışma eylemi vakası diyoruz. Bu üç tür eylem üzerinden aslında veriyi kodluyoruz. Bunun haricinde ben bir de bu hak geliştirme ve hak savunma bizim raporun temel bileşenlerinden biri bu iki kategoriye. Bundan da şunu kastediyoruz, hak geliştirme işçilerin, emekçilerin, memurların mevcut çalışma koşullarını daha iyiye doğru geliştirmesi amacıyla yaptıkları eylemlere hak geliştirme niteliğini taşıyor olarak kodluyoruz. Örneğin sendikalaşma talebiyle yapılan eylemler ya da zam talebiyle ya da taşeron işçilerin kadro talebiyle yaptığı eylemler hak geliştirme olarak geçiyor raporda da. Bunun yanında hak savunma yani aslında mevcut haklara işçilerin mevcut haklarına karşı bir saldırı olduğunda işten atmaya da düşük ücretler vesaire bunlara karşı yapılan eylemleri de hak savunma niteliği taşıyor diyoruz. Ve aslında bu kategoriler üzerinden bir yılın işçi eylemlerinin resmini ortaya koymaya çalışıyoruz diye kısa bir özet yapayım ben de. Şimdi 2021 için belki Deniz başlamak ister. Evet ben de şey Betül çok güzel özetledi. Ben de raporun ana iskeletini oluşturan bu iş yeri temelli vakalara yönelik biraz şey rapora ilişkin konuşayım. Şimdi yaklaşık yüzde bir tane affedersiniz. Hani hızlıca o dağılımı söylemek istiyorum. Ana iskeleti derken iş yeri temelli vakalar bu senenin toplam vakalarının %50'sini oluşturuyor. Yani vaka sayısı 468. Bu aslında şu anlama geliyor. 468 ayrı iş yerinde sorunlara ilişkin işçiler bir dizi eylem yapmışlar. Anlıyoruz buradan. Genel eylem vakaları ise 347. Bu da %42'sini oluşturuyor ve bu aslında... Ve genel eylem vakasının payı giderek aslında artıyor 2015'ten beri e, incelediğimizde. Bu biraz aslında Türkiye'deki ekonomik gidişatla da alakalı diyebiliriz. Şimdi iş yeri temelli vakalarda ne öne çıkıyor? Önce şunu vurgulamak lazım. Biliyorsunuz işte emekçi sınıflar için oldukça güç e, koşulları yaratan bir pandemiden e, geçtik geçiyoruz. Fakat işte bir nebze bu durumun gevşediğini herhalde hepimiz kendi ayaklarımızda da gözlemliyoruz. Biraz bununla alakalı, biraz da ülkedeki ekonomik gidişatın da tetiklediği bir yükselişe tanıklık ettik 2001 yılında genel olarak. Bunu şuradan söylemek de mümkün. 389 tane farklı iş yerinde bir dizi eylem olurken 2020 yılında, 2021 yılında bu sayı 468'e çıktı. Tabii bunda şu da etkili diyebiliriz. E, metal iş kolunda yani Türkiye'nin herhalde e, ne derler? E, şey, ana lo lokomotifi olan iş kolunda toplu iş sözleşmesi süreci e, devam etti 2021 yılında. Metal iş kolundaki bu süreç bir dizi eyleme sahne oldu tabii ki. Bu artışta bu eylemlerin payı olduğu söylenebilir. Fakat buna ek olarak Betül de biraz önce bahsetti. İşçiler sendikalaşmak için de kayda değer bir gayret gösterdi. Bunun için birçok eylem örgütlediler. Geçtiğimiz yıla göre sendikalaşma talebinde sendikalaşma talebiyle örgütlenen eylemlerde bir artış olduğunu görüyoruz ya yani bu açıdan e, şey bize çarpıcı bir e, farklılık gösteriyor bir yılı 2021 yılı e, ek olarak şu da söylenebilir şimdi işçilerin mücadelesi arttıkça yani daha direngen oldukça daha talepkar bir şekilde e, kamusal alanda göründükçe veya iş yerlerinde işverenin de buna karşı cevabı çok sert ve cüretkar olabiliyor. Yani hali işte iş kanunlarını falan da düşünürsek, yani işçilerin taleplerini ortaya koyduğunda ve bu işvereni rahatsız ettiğinde onları koruyabilecek türden bir iş kanunu çerçevemiz yok. Peki bunun göstergesi raporda neye denk düşüyor? Hemen hızlıca o rakamları da vereyim. <gülüyor> Tabii ki şuna denk düşüyor. İşverenin sert cevabından bahsetmiştim. İşten atılan işçi sayısında da bu sene ciddi bir yükselişe tanıklık ettik. Yani bunu tespit edebiliyoruz. 1736 işçi hakkını aradığı için işten atılmış. Sendikalaşma yöneliminde bir artış olduğundan bahsetmiştim. 1637 işçi de bu 1736'nın 1634'ü sendikalaşmaya çalışırken işten atılmış. Bu biraz karamsar bir tablo olarak gözükebilir. Hemen dengeleyecek bir ufakta da göstergeden daha bahsedeyim. O da şu, geçtiğimiz yıla göre işte pandemi koşullarının gevşemesi tabii ki bunda bir etken. Ama işçilerin daha direngen olduğunu söylemiştik. İş yeri vakası eylemlerin toplamında ciddi şöyle bir şeye tanıklık ediyoruz. 83 bin işçi, ee, bu sene eylemlere çıkmıştır ortalama olarak, yaklaşık olarak diyebiliyoruz. Genel eylem vakasında ise bu sayı işte 20.000'den 40.000'e çıkıyor. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılında iş yeri temelli vakalardaki katılımcı sayısı 46.000'di. Bu sene işte 83.000'e e, fırladı diyebiliriz. Ee, ben devam edeyim mi yoksa... Birkaç şeyi daha vurgu yapayım isterseniz. Evet. evet. E, dikkat çekici şeylerden biri, yani 2022 yılını hatırladığımızda e, e, şu, şu resim aklımıza gelir herhalde. 2022 yılının başı, yani Ocak Şubat ayı çok ciddi bir e, kend, işçilerin kendili kendilerinin örgütlediği bir grev dalgasına tanıklık etmişti. İşte kuryeleri hatırlayalım kargo işçilerini hatırlayalım. İzmir'deki demir dökücü e, şey gemi söküm işçilerini hatırlayalım. Bu sene de yani şu yine bir çarpıcı e, gösterge sanırım. Bu 468 tane iş yeri demiştim. Burada bir dizi eylem var. Bunların bu iş yerlerinin üçte birinde neredeyse yani %29'unda işçiler e, şalteri indirmişler. Yani üretimi durdurmuşlar. Bir şekilde aksatmışlar. Bu cüret gerektiren, yani mobilizasyonun daha güç olduğu bir aslında eylem biçimi. E, buna da değinmek e, gerekir diye düşünüyorum. Sendikalara ilişkin de çok ufak bir şey söyleyeyim. E, bildiğiniz üzere yine yakın hafızamızda çok e, berraktır. Bu sağlık çalışanları pandemi sürecinde yani çok cefakar çalışan, sağlık çalışanlarının hani müzdarip olduğu herhalde iki şey var. Birincisi ücretler veya genel olarak çalışma koşulları ikincisi de sağlık mesle şey e, sağlık çalışanlarına e, yönlendiren bu huyratça şiddet e, mesela 2021 yılında şunu görüyoruz e, ses sendikası sağlık emekçileri sendikası birinci sendika e, çıkıyor e, bu işte pandemi sürecince süresince aslında öyle şey tanık et, tanıklık ettiğimiz bir şey daha önce bu bunu çok rahat şey gözlemleyemiyorduk. Ee, sağlık çalışanlarının erozyona uğrayan çalışma ve ücret koşulları bir şekilde onları eylemeye e, bitti diyebiliriz. Sonrasında ise İleşik Metal İş ve Türk Metal geliyor. Toplu sözleşmesi sürecinden bahsetmiştim. Ee, belki bunlara da iş kollarına da kısaca değineyim. Metal iş kolu, e, işte sağlık çalışanların müsabık, iş genel işler yani belediyenin ile bağlı istirakta çalışan e, işçilerin eylemleri e, yine işte inşaat işçileri yine e, öne çıkan iş kolları bunu bunları sırasıyla e, söylemedim ama öne çıkan iş kolları olarak değinmiş olayım. Evet aslında e, 2022 yıl başında, 21 sonunda e, kendiliğinden gerçekleşen eylemlerden de söz etmiştik. Sendikaların daha sonradan dahil olduğu bir takım eylemler söz konusu. 2021 yılının tamamı için bu tablo nedir? E, yani bu girişimlerin ne kadarı sendikaların öğütlemesiyle eylemlerin e, ne kadarı kendiliğinden bu konuda bir oran var mı ya da sayı? Ee, evet raporda böyle bir şey dağılım var. Hatta şöyle bir vurguyu da yaptık. Yani %57 kadarı işçi sendikaları tarafından yapılıyor. Yaklaşık %20-21 civarı memur iş kollarındaki sendikalar tarafından örgütleniyor. Eylemlerin, vakaların yani. Sadece yani kurumsuz olarken herhangi bir kurumun, sendika, dernek vesaire dahil olmadığı eylemler ise yani işçilerin bir fil kendi inisiyatifleriyle örgütlediği eylemler yüzde kalmış durumda bu aslında bir düşüşe işaret ediyor yani koşullar güçle güçleştikçe yani bu cendere bu boyundurup böyle daha işçiler aleyhine ne derler arttıkça yayım eyle kendilerinin e kendi inisiyatifleriyle Eylem yapma kapasitesi azalıyor diyebiliriz. Yani bu sene sendikaların e, önayak olduğu sendikalarla birlikte yapılan e, eylemlerin payı geçtiğimiz senelere göre daha yüksek. Yani işte yüzde yetmişini, yetmişi bu tespit ettiğimiz vakaların yüzde yetmişinde e, sendika var. Yüzde yani on kurumsuz, yüzde sendika dışı bir kurum, dernek, örgüt, yüzde ise e, sendikalarla işte örgüt ve derneklerin bir arada yaptığı eylemler olarak e, kayda geçmiş. Ben de Buyur bir verin. yöntemsel bir soru sormak istiyorum. E, Betül sanırım siz e, EÇT'ye en yakın zamanda katılan arkadaşlardansınız. EÇT sonuçta emek çalışmaları topluluğu gönüllü bir katılım akademisyenler, araştırmacılar tarafından e, oluşturulmuş. Nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Yani büyük bir veri topluyorsunuz aslında. Hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Biraz onlardan yöntemsel olarak bahsedebilirsiniz. Ve akabinde bir soru daha soracağım. Aslında galiba Deniz başlarken bahsetti ama boşluğu dolduruyorsunuz Türkiye'de emek çalışmaları açısından. Benim buradaki özel sorum Sendikalar bu boş, sizin doldurduğunuz, bu yaptığınız bu önemli işten ne kadar e, faydalanıyorlar, yararlanmak istiyorlar? Bir de her ikinize de bu soruyu sormuş olayım. Evet, lütfen Betül. Tabii ben biraz daha yönteme ve veri toplamamıza dair e, açayım. E, aslında biz haber taraması yoluyla topluyoruz bütün işçi eylemlerine dair verileri. Üç farklı haber sitesini e, tarıyoruz. Ve işte bunlar emek gündemini takip eden, yakından takip eden üç farklı haber sitesini ve bir de medya takip ajansıyla bütün yerel ve ulusal yazılı basını aslında taramış oluyoruz işçi eylemlerine dair. Tabii bu haberlerden topladığımız haberlerden belli ayrıntıları bulamadığımız zamanlar oluyor. Bu durumlarda da sosyal medyadaki hesapları, sendikaların hesaplarını, kimi zaman direkt sendika uzmanlarıyla ya da sendikaların e, görevlileriyle iletişime geçme durumumuz oluyor. Çünkü ayrıntılara ulaşabilmek için. E, genel olarak haber taramasını bu şekilde yapıyoruz. Yani aslında biraz emek yoğun bir iş e, tarama kısmı. E, daha analiz kısmına daha sonra geçiyoruz. Öyle. E, sendikalarla ilgili de ben belki kısaca bir şey söyleyip denize atabilirim topu. E, yani her yıl aslında bu raporları çıkardığımızda hem... İşçi sınıfının ne kadar canlı bir şekilde aslında bütün zorluklara rağmen canlı bir şekilde nasıl eylemlere devam ettiğini gösteren bir kanıt oluyor bu raporlar bir anlamda. Sendikalarında burada herhalde raporları inceleyip ya da işte işçi, işçi eylemlerinin inceleyip daha ne tür işçilerin önünü nasıl açabiliriz ya da işte eylemleri nasıl daha farklı şekillerde örgütleyebiliriz ki saldırılara karşı işten atma saldırılarına karşı neler yapılabilir tartışacakları zeminler oluşturmaları gerekiyor sanırım. Yani raporun daha faydalı bir hale gelebilmesi için sendikalara da bu şekilde bir rol düşüyor diye ben kendi adıma düşünüyorum. Deniz'e söz. Ben de şey şu bilgimiz dahilinde yani 2015'ten beri işte bu Raporları yayınlıyoruz ve aslında sendikalara da e, e, şey sendikalara da ziyaret ederek e, bu raporları veriyoruz. Yani bu ziyaretlerimizde e, bize söylenen ve tanık olduğumuz öyle şöyle güzel gelişmeler var. İşte bir kısmı sendikaların bazıları işçi eğitimlerinde e, bunu e, bu raporlardan faydalandıklarını, hatta işçilere gösterdiklerini söylediler. E, eğitimlerde kullandıklarını söylediler. Bir de tabi e, sendikaların e, birbirlerinden haberdar olması içindir. Çeşitli veriler var işte kim ne kadar eylem yapmış e, sendikalaşmak için kim önde kim geride kalmış bu sene birinin performansı diğerinin işte daha ne derler atıl kalması meselesi falan veya kendilerini de değerlendirebilecekleri bir toplu e, portre ortaya koyuyoruz. Hemen kısaca şeye de değineyim. E, biz bu sene diğer senelerden farklı olarak e, kazanım meselesine ilişkin de bir veri gösterdik. Tabi bu kazanımlara dair e, daha doğrusu mücadelelerin sonuçlarını bulmak biraz güç ama yine de kendi kapasitemizi ciddi anlamda zorladık. Şunu söyleyebiliriz. E, e, %34'ünde bu 468 e, vakanın %34'ünde tam veya kısmi kazanım e, tespit ettik ve buna dair de ek bir çarpıcı e, veriden de bahsedeyim %39'unda bu kazanım sağlananların %39'unda bir bir tür e, üretim aksamış eylemler vesilesi yani e, nerede işte işte %40'ında diyelim ona yani sendikalar için bu bir e, ipucu olabilir hani nasıl bir eylem örgütlersek bundan kazanım elde bu mücadeleden kazanım elde edebileceğiz gibi çok ufak bir bucu onların işte şey ne repertuarına eklenebilecek bir şeydir belki isterseniz genel eylem vakalarına da kısaca değinelim bu sene çünkü diğer senelerden farklı olarak böyle daha ekonomik meselelerin daha görünür kılındığı şeyler eylem nedenleri tespit ettik. Ben Betül'e söz vereyim dilerseniz. Sonra dakikaya geldik bu arada. O kısmı kısa tutup aslında genel değerlendirme de yapılabilir. E, rapor bize tam olarak ne söylüyor dair? Tamam ben çok kısa o zaman genel eylem nedenlerine gireyim. Ondan sonra genel değerlendirmeye geçelim. Aslında 2021'de 347 genel eylem vakası gerçekleşmiş ve bunların e, 159'u yani %46'sı bir Mayıs eylemleri eylemleri Tam kapanma olduğu için 2020'de ve 2021'de e, tabii çok geniş katılımlı kitlesel mitingler yapılamasa da iş yerlerinde işçilerin yaptığı 1 Mayıs eylemleri yoğunluklu. Bunun haricinde ama genel eylemlerin temel gündemi ekonomik kriz olmuş 2021'de. E, çok fazla yani %20'sini sanırım genel eylemlerin geçinemiyoruz eylemleri oluşturuyor. E, aslında Türkiye'nin farklı illerinde sendikaların e, ve işçilerin yaptığı Ekonomik krize karşı ve ekonomik krizin işçilerin hayatına etkisini tahribatına karşı yapılan eylemler. Çünkü ücretler çok hızlı bir şekilde eriyor ve hala da erimekte. Buna karşı yapılan eylemler e, büyük bir kısmını oluşturuyor. Bunun haricinde de son olarak benim vurgulamak istediğim toplumsal cinsiyet ilişkin eylemler olarak kodladığımız eylemler. E, bunlarda da kadın işçiler tarafından iş yerlerinde yapılan e, işte 8 Mart 25 Kasım gibi hem sembolik günlerde hem de iş yerinde Toplumsal cinsiyete dair eşitsizliklere e, karşı yapılan tepki eylemleri de %9'unu oluşturuyor. Yani toplam 31 eylem, genel eylem vakası örgütlenmiş kadın işçiler tarafından. Ayrıca da son küçük bir e, evet, not. E, 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararı işçiler, kadın işçiler tarafından e, eylem örgütlenen bir eylem nedeni olarak da karşımıza çıkıyor. Özellikle diskin. Birleşik Metalist i̇ş Sendikası işyerlerinde kadın işçiler tarafından bu tarz eylemlerde örgütlenmiş. Öyle benim ekleyeceklerim. Ee, çok zor Evet. evet. Ee, rapora ilişkin en çarpıcı eee nitel tespitler rapor genel olarak bize ne söylüyor. İşkin Bir dakikada bir şeyler söyleyebilirsek çok seviniriz. Ee, ben kısaca hemen şunu söyleyeyim. Yani şaşırtıcı olan şu oluyor. Özellikle daha yani şey biz e, iddiasını bir kere yine görebiliyoruz. Yani ülkedeki siyasi ve ekonomik iliş e, gündemlerin ve seyrin işçi eylemlerine yani emekçiler cephesine çok doğrudan e, sirayet ediyor ve e, oradaki belki de şeyi toplamı e, belirleyen bir etkide e, bulunabiliyor. Yani işte pandeminin bir anda işte şey yap e, e, bu gündeme girmesi işçi eylemlerini bir nebze azaltmışken veya artan otoriterleşme hegemonyanın biraz zayıflaması, mevcut hegemonyanın biraz zayıflaması ve ekonomik krizle beraber ciddi bir e, artış, bir sıçramaya e, tanıklık e, edebiliyoruz ve 2022'nin başında da biz bir e, grev raporu çıkarttık. Orada da gördüğünüz üzere yani bu 2021'deki ivme 2022'de de devam edecek. Yani bu talkantıların işçi sınıfına nasıl sirayet ettiği ve işçilerin buna nasıl tepki verdiklerini görmek açısından bence şey kayda değer bir şey olgular toplamı, bulgular toplamı sunuyor diyebilirim. Evet. Ee, Rapora ulaşmak isteyen dinleyiciler rapora nereden ulaşır? Onu da çok hızlıca alalım lütfen. Yemek çalışmaları topluluğunun internet sitesinden ve e, Twitter adresinden de rapora ulaşabilirler. E, i̇ndirip okuyabilirler. Gelecek yılın raporuyla e, devam etmeye çalışacağız. İş i̇şte seylemlerinin verisini toplamaya. Evet, Peki. Aslında o, daha fazla ben, sorumuz e, var ama. Program... Evet. <gülüyor> Zamanımız tükendi. Ee, bugün işçi sınıfa Eylemli raporu 2021 üzerine e, Emek Çalışmaları Toplulu'ndan Betül Kocahasan ve Deniz Sert'le e, birlikte e, bize aktardılar. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediniz. Biz teşekkür ederiz eğer verdiğiniz için. Evet. evet. Ee... başka? Evet. Mustafa? Evet, sonraki raporta tekrar görüşmek üzere diyelim. Umarım görüşümüz daha da uzun olur, daha uzun konuşma imkanımız olur. Bir başka programda görüşene kadar tüm dinleyicilerimize hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.